Alo. Aslanım hoş geldiniz. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Ee, ben hocama bir sorum olacak. Buyurun. Ee, hocam e, biz e, 12 kardeşiz. Hı hı. Ee, babamızdan bir, yani sürekli bir problemimiz oldu. Sürekli böyle e, yaklaşık 10 yıldır işte babam e, Ailesiyle, özellikle yani beraber yaşadığı çocuklarla biz iki kız kardeş evliyiz, yerleri de bekar. Hı hı. Özellikle yani e, kardeşlerimle, annemle sürekli bir problem yaşıyorlar. Sürekli e, yer değiştirmek istiyor işte, ev değiştirmek istiyor. İşte üç tane mekan değiştirdi, üç tane şehir değiştirdi. Artık çocuklar eskiden küçükken bunlara razı oluyordu ama bu belli bir saatten sonra bunlar kendi kararlarını verdikleri için artık babamın bu isteklerine karşı çıkıyorlardı yani. Hı hı. Biz bir yere geldik, üç defa senin için yer değiştirdik, e, biz bir daha değiştirmek istemiyoruz, biz o kadar yer değiştirdik istemiyoruz diyerek de babamlar çok kötü oldular. Yani iki yıl boyunca babam evi terk etti, gitti, dolaştı, gezdi, hiç bakmadı, hiç sorumlu bilmedi. Çocuklar kendileri çalışıyor, kendilerine bakıyorlar ve en son bir daha eve döndüğünde işte bu yine e, bir mukayşa oldu. Özellikle eşiyle yani hiç iyi değil. sürekli eşini işte alınmayacak laflar, ...işte sen dışarıda kötü şeyler yapıyorsun... kızlarına aynı şeyler işte... ...bunlar artık bunları kaldıramadı yani. Hı hı. Bir yandan vicdanımız çok sızlıyor... ...işte babamız... ...yani ama bir yandan da biz bu lafları kaldıramadık artık... ...özellikle bütün çocuklarıyla... ...bütün dostlarıyla kötü oldu babamız. Hani evet. ibadeti de yok aslında. Ya sürekli babamız için dua ediyoruz... ...yani ben kaç defa kendim evli kızı olarak... işte ...yalvardım... ...hep iyi olmaya şey yaptım... ...iyi oldu öyle yani iki günlük dünya neye değmiyor böyle yapmana diyerekten hı hı. bir türlü ikna edemiyoruz yani şimdi baba, en son işte çocukları işte evden kovdu ya benimle gelirsiniz ya benim dilimi yaparsınız ya da evimi terk edersiniz diyerekten ve çocuklar yolunu ayırdı ondan şimdi biz e, yani babamıza karşı çok mu suçluyuz e, küslük konuşmuyoruz babamızla aslında biz konuşsak bile o konuşmuyor yani sürekli kötü e, şeylerle bizlere hitap ediyor bu konuda bekarlığın çok vicdan azabı çekiyorum. Her namaz kıldığında Allah'a dua ediyorum. Rabbim, babamı kararmış kalbine bir yani ibadet ateşi düşür. Hı hı. E, yani imanı için çok endişeleniyorum, ahireti için çok endişeleniyorum. Bunları tamamen kaybetmiş babam. Evet. Biz buna karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani o kadar çok zor durumdayız ki. Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. 13 kardeşiz biz diyor. Birkaç birkaçımız evli ama bekar olanlarımız da var. Babamız sürekli mekan değiştiriyor yani evi taşıyor bir oraya bir buraya. Diğerleri de diğer kardeşlerimiz de bekar olanlar da belki bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Ama tabii sürekli yer değiştirince babamız da buna mani oluyor. Artık çocuklar da biraz akıl bali olunca babaya itiraz etmeye başlamışlar. Ama bunun sonucunda da sürtüşmeler başlamış, babayla küslükler başlamış. Bu durumda ne yapmamız lazım diyorlar. Yani fıkhi bir hükümden ziyade bir tavsiye bekliyorlar. Şimdi babanın yani ihtiyaç yokken lüzumlu lüzumsuz bir şekilde yer değiştirmesi, ev değiştirmesine gerek yok. Ama diyelim ki kiracıysa şahit ben anlayamadım tam mülk sahibi mi kiracı mı kiracıysa ev sahibi mülk sahibi onu çıkarmaya çıkmaya mecbur ediyorsa, bunda zaten meşru bir mazereti var, geçerli bir mazereti var. Çocuklarının da buna ses çıkarmaması, babalarına uymaları gerekir. Ama gereksiz yere, yer değiştirmeyen de bir anlamı yok. Babanın bu hususta biraz ölçülü olması, çocuklarının düzenini ikide bir bozmaması, gerçekten insan bir yere yerleştikten sonra tekrar hemen kısa zamanda orayı bırakıp başka yere geçmesi halinde, göçmesi halinde bir düzensizlik, bir tedirginlik, sıkıntı meydana gelir. Onun için eskiler iki göçüm, bir yıkım demişlerdir. Yani şimdi gerçekten evinizi siz iki defa taşıyın bir yerden başka yere. Evde ne eşya kalır, ne bir şey. Hepsi kırılır, bozulur, dağılır. Onun için ee, gerçekten e, lüzum yoksa e, sırf e, yer değiştirelim gibi bir düşünceyle ev değiştirmenin pek anlamı yok. Ama dediğin gibi kiracı ise ev sahibi onu çıkmaya zorluyorsa bunda Hı -hı. zaten yapabilecek bir şey yok. Mülk sahiplerinin de ikide bir e, ev değiştirmesinin de pek anlamı yok. Ha komşularından rahatsız olur çevreden e, yana bir sıkıntısı problemi olursa Problemi büyütmemek için orayı bırakıp başka bir yerde kendine ev alırsa ona da bir diyeceğim yok. Ama gereksiz yere yer değiştirmenin pek anlamı yok. Çocukları rahatsız etmek de doğru değil. Bütün bunlara rağmen baba inat etti, evi değiştirdi. E çocuklar da babalarına saygısızlık etmesinler. Hı -hı. Yani kıyamet kopmaz ya yer değişince değil mi? Evet. Onun için babalarına... E, i̇taatsızlık etmeleri de Kabul edilir şey değil Madem babaları uygun görmüş Tamam haklı veya haksız Sırf ev Değiştirildiği için mekan değiştirildiği için Babalarına isyan Etmelerinin pek e, Kabul edilir bir tarafı yok evet. ha, Babaları da hanımefendinin Anlattığına göre ibadetlerini Yapmıyormuş e, Müslüman adamın ibadetlerini yapmaması Kabul edilebilir Bir şey mi Elbette ki madem Müslümanız mutlaka her ne pahasına olursa olsun ibadetlerimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu Cenab-ı Allah'a karşı bir görevimiz. Cenab-ı Allah bizi yoktan var etmiş, çeşitli nimetlerle beslemiş, büyütmüş, hala beslemeye devam ediyor. Nimetlerini bize bahşetmeye devam ediyor sayısız nimetleri. Yiyecek, içecek, giyecek, sağlık... Beden nimeti, bütün bunların üstesinde İslam nimetini Cenab-ı Allah bize bahşetmiş değil mi? O zaman e, Cenab-ı Allah'a şükranımızı ifade etmek için, şükranımızı, hamdımızı ifade edebilmek için ne yapmamız lazım? Rabbimize karşı gelen görevlerin en başında yer alan e, ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Evet.